Benim bir yetim yeğenim var, 13 yaşında. Bu yeğenime fitre zekat veriyorlar. Bu parayla ben ona altın ve döviz alıyorum. Baba annesinden başka kimsesi yok. Bana diyorlar ki, bunlar sende kalsın, büyüünce verirsin. Ben bunlardan bir başkasına borç verebilir miyim dedi. Demiş. E, tabii ki burada o kendisinindir. Ona sorması lazım. Yani. 13 yaşına geldiğine göre aklı başındadır bu. Zaten bülü çağına ermişse muhakkak surette ona sorması lazım. Çünkü artık kendisi bülü çağına gelmiştir. Diyelim ki gelmemişse acaba bunun malından tasarruf edip bir başkasına verebilir mi? Yerine koymak kaydıyla ve onun zarara uğratmamak kaydıyla bunu yapabilir. Yani yapabilir, caizdir ama Yine ihtiyaten ona sorarak yeğenim işte ben senin malından şu kişiye borç verebilir miyim diye ona sorması daha uygun olur. daha faydalı olur Hı -hı. diye düşünüyoruz peki.